Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ve selamü ala sayyidina ve nebiyina ve şefii'ina Muhammed ve ala alihi ve sohbihi ecmaîn. Eûzü billahi mineş şeytani'r racîm. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم وَنَحْنُ عَلٰى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ الشَّاهِد۪ينَ بِقَلْبِنْ سَل۪يمِ Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde ısrarla üzerinde durduk. İslam, beşeriyetin, insanlığın, Ezeli ve Ebedi Dinidir. Eğer insanlık saadet istiyorsa, selamet istiyorsa, kurtuluş istiyorsa, içinde bulunduğu çalkantılar ve bataklıklardan kurtulmak istiyorsa, ''Bütün müesseseleriyle İslam demekten ve Allah'ın gönderdiği dine sarılmaktan başka çıkar yol yok.'' diyoruz muhterem emirler. İslam'ın kıyamet sabahına kadar baki kalacağını ifade ettik ve bunu katiyyet olarak ortaya koyduk söyledik çünkü İslam dini beşeri sistemler gibi keyfe dayanmaz vahye dayanır arşa dayanır Allah'a dayanır Resulüne dayanır muhterem emirler. bu dayanaklar sayılamayacak kadar çok fakat biz kafu Camii'nin kürsisinden bazılarını sırayla ifade edeceğiz dedik. Bunlardan birinci kaidesi ve dayanağı ilimdir dedik. Ve üç derse yakın üzerinde durduk muhterem Müslümanlar. Yani İslam ilme dayanır. Ve İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem rutbetül ilmi ale rütep buyuruyorlar dedik Elim rütbesi bütün rütbelerin yücesidir yani insanlık içerisinde insanların mazhar olduğu birçok nimetler ve faziletler vardır iman ve kuran nimetinden sonra muhterem müslümanlar bir mümin için en yüce fazilet ilim rütbesidir, ilim faziletidir, sıfatullahdır dedik. Onun için hadisi şerifte ilim tahsili için yola çıkan kimsenin yolunun sonu cennete gider diye ortaya koyduk muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizin ama bu idi. Melekler ilim tahsil eden memleket evladının... Ayağının altına kanatlarını sererler Muhterem Müslümanlar Hatta latife olarak arz ediyorum 55 sene evvel 50-55 sene arası Hocam Hacı İsa Ruhi Bulay, Bolay Hazretlerinin dersindeydik Bu hadisi şerif mutala ve müzakere edilirken buyurdular ki Ömer'in Ömer'i Nesefi Hazretlerinin büyük müfessir ve akayitçi Ömer'in Nesefi Hazretlerinin eserlerinden birisin de şöyle bir kayıt geçiyor muhterem Müslümanlar. Talebenin biri itikadı biraz zayıf o yolda olduğu halde mührüt devrimizde olduğu gibi kendisini dev aynasında gören bazı kişilerin her şeyin kendiyle başladığını zannederek şahsı ve İslam için büyük tehlike arz ettiği gibi muhterem Müslümanlar demek ki her devirde bunlar geçiyor yanındaki arkadaşı bu hadisi şerifi okuyup, yahu yolumuz ne mübarek yol melekler ayaklarımızın altına hadisi şerh edenler kanatlarını gererler manası vermişlerdir mantığa yakın olsun diye ama kanatlarını sererler manası da çok çok güzel yakışıyor muhterem Müslümanlar. Evet. Talebe diyor ki, melekler kanatlarını ayaklarımızın altına gerer buyuran Resulullah'tır. O biri, inancı biraz zayıf olduğu için, öyleyse ben bir vurayım da kanadını kırayım diye alay etmek istiyor. Ayağı kökten kırılıyor muhterem Müslümanlar. mucizeyi i Muhammedi olarak. Olur mu? <gülüyor> Ya. beyni beyni mercimekten daha basit olan ruhsuzlar için olmaz ama Allah'ın kudretinin hudutsuzluğunu peşinen kabul eden müminler için Mevlana'mızın mesnevisinde dediği gibi bunlar oldu da daha neler oldu diyor muhtemelen müminler bunlar oldu da daha neler oldu alemde Yüce Rabbim Bizi kalben ve ruhan zat-ı akdesine bağlı kullarına salihlere ilhak eyle diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, hadis-i şerifin devamında tamamlayayım adalet bahsine geçeceğim. İslam'ın bekasında ikinci meslek ve kaide İslam adalete dayanır. Zulmü katiyyetle haram kılmıştır. Hadis şöyle devam ediyor. Ve وَاِنَّ ulama le istavfiru lahu men tissemavat ve men fil ard hatta el hitan fi jeyfil ma bazı hadislerde vennamde tufi juhriha alimler için ilme hizmet verenler için karınca kararınca ilim öğretip etrafına faydalı olmak isteyenler için semada ve arzda ne kadar melek ve halk varsa istiğfar ederler, mahlukat varsa istiğfar ederler, denizdeki denizdeki balıklar ve hücresindeki karıncalara varıncaya kadar alim için istiğfar ederler Muhtemelen Müslümanlar buradan şunu da anlıyoruz bu Necip millete hizmetin şerefi bu kadar ali, bu kadar yüce bu kadar sonsuz ve dua almak aziz cemaat Dua almak, İslam'da hizmet verip de Allah razı olsun alabilmek Cenab-ı Hakk'ın çok değer verdiği şey. Onun için ilmiyle ömür boyu hizmet edenlere sema ve arz ehri istiğfar ederler, denizde balıklar istiğfar ederler, hücrelerinde karıncalar istiğfar ederler. Allah'u Zülcelal'imizden istiyoruz. Ve diyoruz ki yanaklarımız selefimizin izindedir ya Rabbi. Dudaklarımız onların topuğundadır Allah'ım. Bizi de onların ecrinden hissement eyle. <gülüyor> Muhtemelen müminler. Selefin eserlerini okuyup onlara rahmetle, şükranla, minnetle kalben bağlı olmak şereflerin en yücesidir. Çünkü biz ecdadımızın torunlarıyız. Şerefli esnafımızın yolunun yolcularıyız. ulamamız fukahamız, müfessirlerimiz, velilerimiz, Allah dostları, Mevla'ya bağlı büyük insanlar bizim feyiz kaynağımızdır. Onların adını ve menkübelerini kürsüye getirmek bizim için vazifelerin en yüce ve arisidir onlardan kopmayı en büyük felaket kabul ediyoruz evet muhterem Müslümanlar sahabenin büyüklerinden Ebû Zernil Güfari sahabenin büyüklerinden Bilal-i Habeşi'ye bir gün kara karının oğlu deyivermiş muhterem Müslümanlar Ebu Zerni'l-Gıfari Bilal-i Habeşi'ye Bazen büyük insanlar da kusur işler muhterem Müslümanlar Bazen Duyuyor musunuz? Bazen büyük insanlar da kusur işler Çünkü beşerdir insandır Onun için peygamberler için Sehiv ve zelle tabir ediliyor Sehi ve zelle tabir Onlar. Günahın büyüğünden de, küçüğünden de masumdurlar. Ismettedirler. Onların nefsi Allah'ın yedi kudretindedir. Cenab-ı Hak onları tevfik ve hidayetin nurundan yaratmıştır. Seçilmiş insanlar, muhtemem müminler. Evet, enbiya masumdur, evliya mahfuzdur. Muhtemem müminler, büyük insanlardan da bazen küçük şeyler olabiliyor. Ebu Zenil Gıfari, Sahabenin seçkinlerinden Ceryan gibi bir mümin Elektrik gibi bir mümin Her şey ile Ahlakıyla, yapısıyla, fıtratıyla inancıyla muamelat Her şey ile Resul-i Zişan Efendimiz ma ezer ezalletil khadraû Ve mâ eqalletil ghabraû Raccülen aslaka min zilehjetin bin ebizer Sema mavi Yeşil tavan olarak çatılalı ve arz toprak olarak ayak altına döşeneli, ikisinin arasında Ebu Zer'den daha doğru söyleyen bir kul gelmedi daha diyor Peygamber Efendimiz. Ebu <gülüyor> Zerrin'il Gıfari radıyallahu teala anhu ve erzahu. Dalgınlık etti. Bilali Habeşi hazretlerine kara karının oğlu verdi muhterem Müslümanlar. Nasıl olduysa, Bilali Habeşi hazretleri de çok ince, gönüllü bir insan latif gönüllü bir insan Ya nezih dedikçe nezih pak dedikçe pak Allah'ın acip bir lütfuna sahip dokundu bu söz ona gözünün yaşıyla Resulü Zişan Resulü Zişan Efendimiz'e geldi ya Resulallah Ebu Zer beni annemin siyahlığıyla rencide etti bana tarihde bulundu Peygamberimiz İshak Efendimiz, Peygamberimiz İshak Efendimiz tabii henüz sadr İslam, vilayet, bidayet-i İslam. Muhterem cemaatler. Ebu Zer ashabın dördüncü iman edeni erkeklerden muhterem Müller. bukhari Buhari Şerif'te babu imanı ebîzler diye ayrı ve müstekil bir bab var. Buhari Şerif'te haberiniz ola. Asahul Kütüb, Ba'del Kur'an Kur'an'dan sonra kitapların en sahihi olan bukhari Şerif'te Ebu Zer-i iman bahsi diye huzuzi bir bap var. Ve esselamu aleyke ya Resulallah diye tahiye İslamu İslam'ı Resulullah'a ilk veren benim diyor. Peygamber Efendimiz'in huzurunda şahadeti hadisesi uzun. Zamanım çok dar, özür diliyorum. Şahadet getirdikten sonra hemen Haramı ilahiye çıkıyor Kabe'nin gölgesinde Darun Nedve'ye müşriklerin kampına karşı Ey müşrikler sanadid Kureyş bilin ki ben mümin ve Müslümanım Muhammediyim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demiştir üzerine çullandılar dayak üzerine dayak muhterem Müslümanlar kan revan içinde bıraktılar Ertesi gün gene böyle, ertesi gün gene böyle, ertesi gün gene böyle. Hz. Abbas Efendimiz üçüncü gün bu hali görüyor, tutuyor Ebu Zer'in-i Peygamber Efendimiz'in yeğeninin henüz daha kendisi iman etmemiştir. Bedir'den sonra iman ettiler. Peygamber Efendimiz'in önüne kadar getirdi. Ya Muhammed, yeğenim, evladım, bu sana iman etmiş olsa gerektir. Kavmi Kureyş kanlı heder edecekler sen buna sahip ol, nasihat et diyor Peygamber Efendimiz'e. Cenab-ı Ebu Zeniz getiriyor. Peygamber Efendimiz ya ebazer kabileye gideceksin ben ne zaman çağırırsam o zaman geleceksin dedi. Onu kabilesine gönderdi muhterem Müslümanlar. Velhasıl methü senası söylemekle bitmeyecek sahabiyi muhterem. Ya Rabbi bizi mahşerde onların zümresinde haşlat. Peygamber Efendimiz'e Bilal-i Habeşi Ebu Zer bana kara karının ulu dedi ya Resulallah diyor boynunu bükmüş böyle Peygamber Efendimiz Ebu Zerli güfariyi çağırdılar Ya Zer sende devri cahiliye kalıntıları var bunlardan topyekun temizlen tövbe et Bilali Habeşi kardeşinle de halallah buyurdu Peygamber Efendimiz hatır için iş yok tamam mı? İslam peygamberi kardeşinin gönlüne dokunan Ebu Zer de olsa ihmal etmiyor, çağırtıyor. Sende devri cahiliye kalıntısı var ya Ebu Azer. Tövbe et ve temizlen. Sonra da Bilali Habeşi kardeşinde halallah. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar. Değil kan dökmek, değil can yakmak, değil yuva yıkmak, değil hatunları Dul bırakmak, değil yavruları yetim olarak boyunlarına dükmek, değil çıra söndürmek, kapı kapatmak bu kadar bir şeyle dahi İslam hayır diyor, zulümden sakınacaksın. <gülüyor> Emuz El Gıfari, Bilal-i Habeşi Hazretlerinin önüne vardı, yanağını yere koydu muhterem emirler, yanağını böyle toprağa koydu. Bilal-i Habeşi kardeşim, Ayağını bu yanağımın üzerine basmadıkça kıyamet sabahına kadar vallahi başımı topraktan kaldırmadım. Allah Allah. Biz bu dinin salikleriyiz muhterem olsun. Ey kupiller Biz selefin bu menkıbeleriyle şeref duyarız. Kıyamet sabahına kadar bu menkıbeleri anlatacağız. Ya, ya, muhterem müminler. Nihayet göz yaşlarıyla kucaklaştılar. Nihayet gözyaşlarıyla kucaklaştılar. Sarmaş dolaş oldular ve helallaştılar muhterem Müslümanlar. Ve ben ayeti kerimeye, adalet muzuluna giriyorum. es billah. İnne Allahe bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurbe. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Sadakallahu l'azim. <gülüyor> Muhterem ümmitler, bu ayeti kerime Mekki'dir. Mekke'de nazil olmuştur. İlk nazil olduğunda Arap'ın Arap'ın meşhur şairlerinden bazıları şiir söylememeye başlamışlardır. Şiir söylememeye başlamışlardır. Niçin şiir söylemiyorsun diye sorulur. Cevapları bu. Kur'an'ın "İnna Allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itaiz kurba ve yanhâ anil fuhşâi ve'l münkeri ve'l bagy" ayetin nazil olduktan sonra şiir söylemekten haya eder, utanırız demişler Lafsındaki latifet, lafzındaki intizam lafsındaki şaşaa, lafsındaki güzellik, lafsındaki belagat ve ta güzel tanzim muhterem cemaatler bilenleri hayretlerde bırakıyor ya. Hani bilirsiniz. Es'el billah ve qil ya arzub la'ima'iki ve ya samaa'i ekl'i. وَغِيْضَ الْمَاءُ وَغُضِيَ الْأَمْرُ وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُوْدَلِّ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ayet-i kerimesi nazil olmuştu ya Sure-i Nuh Hud'da muhterem sınavlar Sure-i Hud'da nazil olmuştu ya Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında bu ayet nazil olunca İmri'l-Kıys'ın meşhur Arap şairlerinden İmri'l-Kıys'ın şiirini kızı geliyor İmri Kıysın kızı muallakatı sebka yedi askı seçilmiş Suku Ukaz'da yıllarca seçilmiş yedi as yedi şiir yedi as kabe'nin duvarında şiirden babasının şiirlerini böyle çar diye yırtıyor ve indiriyor niye böyle yaptın diyorlar Kur'an'daki bu ayetin karşısında babamın şiirlerinin kabe duvarında asılı kalmasından utanırım diyor mutlak mimler. <gülüyor> Kelamı ı ve Kur'an'ın lafzındaki saltanat bile böyle. Bir de manasındaki ihatayı düşününüz. Hey Yüce Rabbim, hey Yüce Rabbim, bizi Kur'an'ın ışık ve nurundan ayırma Allah'ım. Merkezinde 18 peygamber, kazalarında 4 nebi. 200 sene evvel yazılan el yazması bir Risale'de, Konya'nın merkezinde 450 kadar büyük veli kabri var. 18 peygamber, Asmalı mescidin or or oradan, Asmalı mescidin türbenin yanındaki Asmalı mescidin oradan geçerken Büyük Müftü Abdullah Efendi pabuçlarını bu tarafta alır, geçtikten sonra o bir tarafta giyermiş. Efendim niye böyle yapıyorsunuz dediklerinde Asmalı Mescid'in hazirasında iki nebi mi? Metfun Ya Sarı Yakub'u öyle, üçleri öyle, yediler kabristanı öyle, Musalla kabristanı öyle. Dünyanın yani seçkin beldelerinden biri muhterem Müslümanlarmış ve muhyiddin Arabi Hazretleri şecerat Numaniyesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti Hattat Mustafa Efendi Erzurumlu Mustafa Efendi vefat etti kabri cennet olsun Rabbimiz şefaatine mazlar kılsın Ben Şecere-i Numaniye şerhiyle beraber var hocam demişti kendisinden muhyiddin Arabi Hazretlerinin o noktadaki sözünü not edip vermesini, lütfetmesini söylemiştim. En nihayenin El-Bidaye ve En-Nihaye diye 7-8 ciltlik büyük bir eser var, kitaplığımızda var muhterem Müslümanlar. Onun arkasına içerisine koydum o notları, duruyor. Evet, Cenab-ı Muhittin'i Arabi Hazretleri böyle buyuruyorlar. Resul-i Zişan hicretlerinde üç belde arasında muhayyer kılındılar. Medine-i e, Şamı Şam-ı Şerif Bilad-ı bir belde Konya idi o diyor. Konya idi. Kafra Cücrey Numaniyede kafı Arap ile kafla değil kafla yazmış. Konya. Yani Konya'mız beldeyi muhayyer edendir. Peygamberimiz İshak Efendimizin hicretle hicretle muhayyer kılındığı üç beldeden biri muhterem ı Müslümanı. Mevlana'mız Mevlana'mız öyle diyor. Hocam yahu şu huyundan da bir türlü vazgeçmeyecek. Derslerde hep Muhiddin-i Arabi, Mevlana deyip duruyorsun. Unutulmaz yıllar. <gülüyor> dostlarından birinin bürosuna, dükkanına bir yumurcak geliyor. 20-22 yaşlarında bir yumurcak geliyor. Bir sormayın. Çok tuhaf bir şey. Rabbimsel muhafaza et ya Rabbi. Mevlana müşriktir diyor. Muhyiddin Arabi kafirdir diyor. Yunus Emre zındıktır diyor. Ve mesnevi için ağzı alınmayacak tuhaf tuhaf şeyler söylüyor. Rabbim bizi affet diyorum muhteremler. Rabbim bizi affet diyorum. Şu kadarını söyleyeyim muhterem Sumalar. Dünyada adili ifade eden Lugas kitaplarında ne kadar kelime varsa Bu çocuk için Hepsini söylesem az gelir Çünkü Çünkü Türkiye'mizde asırlar boyu Selçuklu devrinden beri bütün ulema Mevlana ve Mesnevi Hayranıdır Bilemeyen bazı iyi niyete dayalı istisnaları olabilir muhterem Müslümanlar İran uleması Hayranıdır Kütüphanemdeki Mesnevi 26.000 ebiyat Divanı Kebir 48.000 ebiyat muhterem Müslümanlar Mevlana'nın Divanı Kebir'i 48.000 ebiyat Üç cilt halinde İran bastırmış bize göndermiştir İran uleması hayranıdır Pakistan uleması asırlar boyu dilinden düşürmez Ziyaülhak geldiği zaman Konya'ya kadar geldi ve Mevlana'yı ziyaret etti Merhum Ziyaülhak 100 milyonun devlet başkanı Mevlana'nın gümüş eşiğini öpercisine hurmetle durup fatiha okumuştur muhterem Müslümanlar Hint alimleri Pakistan alimleri muhterem Müslümanlar Afganistan alimleri Afganlılar Herat muhterem Müslümanlar Herat, Molla Cami'nin beldesi dev ilim adamı Dev ilim adamı Molla Camii Zülcenahayn Hem ilim de devrinin şahikası Hem tasavvuf de gününün zirvesi Molla Camii Osmanlı devrinde 600 sene medreselerde Kâfiye şerhi olarak okutulan Molla Camii'nin müellifi Muhterem Sumalar Biz kâfiye okurken Hacı İsa Ruhi Bolay hocamızla kafiyenin metnini, metnini ezberledik. Molla Camii de yanında beraber tutarak oraya müracaatla ders okuduk muhterem Müslümanlar. Tekbili nusah esnasında icazeti ondan sonra hocamız bize verdi. Yani Türkiye'deki medreselerin ilim yolu Herat'tan Molla Camii'den de geçiyor muhterem Müminler. Hani Pakistan'ın, Hindistan'ın Afganistan'ın hocaları da alimler de hayran dedim ya ta Afganistan'dan Herat'tan kalkmış Molla Cami Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza kadar gelmiş Molla Cami kabrinin üzerine yana koyarak gözyaşlarıyla Fatiha okumuş muhterem Müslümanlar 50 beyitlik filan mersiyesi var 50 beyitlik filan mersiyesi var mersiyesinin başı Abidin Paşa, Ankara valisi Abidin Paşa merhum Mesnevi şerhinde eserinin ön kapağına koymuş bir dörtlük muhterem Müslümanlar. Şöyle başlıyor An feriduni cihanı manevi besbüvet burhanı kadreş mesnevi men çihuyen vasfı an ali cenab niist peygamber velidarat kitap diyor heratın Şah alimi, Şehzüvar hocası öyle diyor, taherattan seslenerek Mevlana'nın ziyaretine kadar gelmiş böyle diyor Muhterem Müslümanlar Manevi cihanın büyük sultanı onun yüce kadrine mesnevi eser olarak kafidir saltanatı manevisine, ilim alemine mesnevisi kafidir eser olarak ve şöyle diyor Muhterem Müslümanlar peygamber değil Allah dostu velidir ama kitap sahibidir. Yani eser sahibidir diyor muhterem Müslümanlar. Eser sahibidir. Evet. Mecalisi sebasıyla, fihi mafihiyle, divanı kebiriyle, mektubatıyla devrin sultanlarına karşı bazı yazdığı mektuplarını toplamışlar muhterem Müslümanlar. Ve mesnevisi 26 bin ebiyat 6 cilt mesnevisiyle muhterem Müslümanlar. Ve mesnevi için şöyle diyor bakınız. Mesnevi ma dükkanı vahdetest Gayri vahit herçi bini an Bu test diyor Bizim mesnevimiz vahdet dükkanıdır Yani bir şeyden bahsetmek ister o da Hazreti Allah'tır diyor Ondan başka ne görürsen puttur kır diyor muhtemel Müslümanlar Ha hocam ya işte biz de onun için itiraz ediyoruz. Mesnevi'de yüz kızartıcı bazı hikayeler var. Onlara şiddetle muhalifiz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şahsına yakışmayan acayip acayip hikayeler. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, ah şu saatlere Rabbim bir bereket verse de şu dersin bir 24 saat olsa ben size Mesnevi'nin o hikayelerinden de bir bahsetsem, misal versem. Hocam ne olur ya bugün des kalırsa kalsın bunların itiraz ettiği o hikayelerden bir tanesini söyle bize. Peki söylüyorum hadi. Ders bugün kaldı gitti mütermemiler. Yalnız mesnevi için mesnevi için molla camimiz molla camimiz seslenerek öyle diyor bakınız. Arapça bilenler kıyf bakayım. İnneni absartu fi nevmi Rasul fi yadayhil masnavi ve huwa yaqul sunnifat kutubun kesirul manavi lesa fiha kel kitabil masnavi Molla Cami koca ilim eri aşk eri öyle diyor mana ve ilim sultanı öyle diyor rüyamda Resulullah'ı gördüm Molla Cami Tahir hoca değil korkma ben söylemiyorum rüyamda Resulullah'ı gördüm diyorum Molla Cami elinde bir kitap tutuyordu bana karşı uzattı al al bunu al oku bu Mevlana'nın mesnevisidir manevi alemde çok kitap yazıldı ama içinde mesnevi gibisi yok dedi Peygamber Efendimiz diyor az evvel söylediğim mersiyesinde öyle diyor Molla Cami Mîk Bahtan Razi Hanı Mevlevi Cennet-i Ruhani âmet Bahtiyar bak, Bahtiyar olan bahtiyarlar olan müminler için Mevlana sofrasından mesnevi nimet olarak kalmıştır diyor. Ne mutlu o mesneviyi okuyup da zevk alanlara. Molla Cami böyle diyor. Ve mersiyesini elli edebiyatlık mesnevisini şöyle bitiriyor muhterem sunular. Hâki hanet mesnevi râsub hüşam Herki Xanet Mesnevi'ye sabahı şam ateşi donduzak beruh badharam kim sabah akşam mesnevi okursa cehennem ateşi ona haram olsun Rabbim diyor. Kim? Molla Cami. Utanmışım Ya bütün bunları ben Mevlana'mızın manevi himmet ve nuruna vesile olsun diye söylüyorum. Muhterem Müslümanlar vaad ettim söyleyeceğim. O Mesnevi'de Yüz kızartıcı hikaye dedikleri hikayelerden birini size söyleyeceğim artık söz verdim çünkü ne yapalım adalet bahsini ayeti celileği kalırsa gelecek cumada konuşacağız inşallah Teala. Yalnız bu yüz kızartıcı hikaye deyince müterem Müslümanlar Hazreti Pir diyor ki beytimen beyit beit niiz iklim hazil niiz diyor. Bizim mesnevi beyitleri diyoruz ya benim beytim beyit değil iklimdir diyor benim şakalarım şaka değil talimdir diyor yani so suretine bakıp da öf be bu da yazılır mı yok bunu deme diyor bu niye biliyor neye benzer bilir misiniz muhterem Müslümanlar biz bir de size ben maddi misal vereyim tıp fakültelerinde morgda cesedi yatırırlar ona kadavra denir tıp fakültelerinde profesör doktor ve cerrahlar ve operatörler Talebesine tıp öğretmek insan, mozui insandır biliyorsunuz. Tıp da mozui insandır. Eğer hayvanata kaçarsa o veteriner fakültesine geçer. Evet, tıp da mozui konu, başlangıç ve sonuç insandır. E, doktorun doktor olması için insana evvela bilmesi lazım biyolojik bakımdan, bünyesini bilmesi lazım. Öyle olunca doktor mortla kadavrayı cesedi yatırıyor, ölüyü, ölüyü yatırıyor. Erkek olur, dişi olur bu talebe toplanıyor talebe toplanıyor o yatan cesedin beyinden aşağıdaki tırnağına kadar parça parça parça parça, parça vücudunu takip ediyorlar kalbini açıyorlar, damarlarını açıyorlar kaburgalarını açıyorlar mesanesini açıyorlar, midesini açıyorlar 12 parmak bağırsağını açıyorlar Vah! beyinlerini açıyorlar, beyin perdelerini açıyorlar muhtemel Müslümanlar hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da yahu siz utanmıyor musunuz bu adamı böyle çıplak koyduğunuzda bıçakları almışsınız demiyor taayyip etmiyoruz niye doktor olmak için bunu yapmaya mecburlar zira. insan üzerinde çalışacaklar çağırıyor muhterem Müslümanlar dünya bir araya gelse tıp fakültesinden bu deneyimleri bu teşrih masasındaki parçalanan cesetleri özür diliyorum bu çıplak adamın üzerinde Profesör doktorla talebelerinin uğraşması neden muhterem Müslümanlar? insanı öğrenmek için. Hacizatında çok da ayıp bir şey görüyorsunuz. Görünmeyecek yerlerini görüyorlar. Ama zaruri sanki ben misal vermiş oldum. Darılmayın muhterem Müslümanlar. Sanki ben misal vermiş oldum. Mevlana aşk eri. Mana aleminin büyük profesörü mesnevinin bazı sayfalarını murk haline bazı beytlerin de kadavra şekline koymuş oğluna mana aleminden misaller veriyor ezan değil değil mi <gülüyor> muhtemel Müslümanlar öyle olunca <gülüyor> yazı şu kadar bir yumurcağın kalkıp da Mevlana müşriktir o bir estağfurullah Muhterem şimdi bu ezanı şerifin, mübarek ezanın hüculeleri arasında bu misal anlatılmaz. Bunu ben size gelecek dersinde anlatayım. Ayy mana vereyim, bugün dersi de böyle keselim. Oldu mu muhterem Ama bu misali anlatacağım size. Yani Mesnevi'nin mor sayfasında kadavra olan bir hikayeyi, Birçokları var da birini size anlatacağım. Mevlana'mız bu yüz kızartıcı gibi görünen hikayeleri niye dile getirmiştir? Hikmeti nedir? Onu da ayrıca zaten her hikayeyi anlattıktan sonra arkasında karar veriyor birçok beyitlerle Bu hikayeden Nasrettin Hoca'nın da bazen yüz kızartıcı, bazen güldürücü, bazen ağlatıcı hikayeleri var ya muhterem Müslümanlar. Asırlar boyu Selçuklu devri, Timur devri muhterem Müslümanlar. Bugün ne kadar Nasreddin Hoca diye dilden düşürülmüyor. Hem de devrinin en büyük alimlerinden. Ne kadar büyük biliyor musunuz muhterem Müslümanlar? Timur bir gün Nasreddin Hoca ile sohbet ediyormuş. Akşehir'de birleşmişler. Sohbet ediyorlarmış. Nasreddin Hoca'ya Timur diyor ki, o Timur Leng denen, Topal Timur denen bir kanadı bir tarafıyla da biraz mütecaviz ve salim olan bir adam Cenab-ı Hak salimlerin şerinden masum milleti muhafaza vursun inşallah o teala. evet karşılıklı görüşüyorlar yahu Hüce Hazretleri diyor Emevi ve As As Abbasi halifelerinde Emevi ve Abbasi halifelerinde halifelerin künyeleri var hükümdarların El-Mutasım Billah El-Müstemsikü Billah ve emsali böyle künyeleri var Hepsinin ayrı ayrı isimleri ayrı bir de künyeleri var. Benim için benim için acaba ne dersiniz bunlar içerisinde böyle bir nam tanınmam için bir künye filan diye sorunca nasretin hoca hiç düşünmeden ne billah demiş muhterem malar <gülüyor> evet yani onlar kim sen kimsin demek isteği veriyor geçiyor mesela ve ya ya böyle bir Nasrettin hoca Şimdi Nasrettin Hoca'nın hikayeleri arasında bile böyle bazen güldürücü, sevindirici, ağlatıcı şeyler olduğuna göre Mevlana hak erenleri ve aşk erlerinin kafile aları muhterem Müslümanlar. Ya Yüce Rabbim Konya'mızı bu şereflerden mahrum etmemiş elhamdülillahi Teala. Şöyle diyecektim size. Konya'mız için Mevlana'mız hani Konya'dan da söz açıldı ya, Konyalı'dan da söz açıldı ya Şimdi Konya'mızda misafir olup da beni dinleyen kardeşlerime bile şöyle söylüyorum Konya'dasınız ya bugün, aynı şerefe siz de nail oldunuz diyorum inşallah o tari. Öyle diyor Mevlana'mız Konya kıyametin tahribatından mahfuz kalacaktır Kıyametin fitnelerinden çok az nasip alacaktır Kıyamete yakın hak erenleri Konya'ya teveccüh edecekler. Nurumuz afakı alemi tutacaktır diyor Mevlana. Oğlu Sultan Veled de öyle diyor. Bütün bütün vilayetler birer hilaldir. Konya ise ayın on dördü gibi kamerdir diyor. Yani Türkiye'deki vilayetler hilaldir. Konya ise Bedri Münir'dir kamerdir diyor. Muhterem Müslümanlar onun için... Konya'mız tarih boyu ilim şehri olarak gelmiştir. Ben emniyetçilerimize, ziyaretime gelen komser kardeşlerim falan var, bazen soruyorum. Konya'dan, Konya'mızdan rahat mısınız? Mesela Adana'dan gelmiş, Urfa'dan gelmiş, Gaziantep'ten gelmiş, falan yerden gelmiş. Konya'mızdan rahat mısınız diye soruyorum. Hocam diyorlar, Konya'da cinayet, vukuat oraya nazaran onda bir bile değil. Onun için Konya'mızda emniyetçiler, amirler, valiler ve emsali çok çok rahat. Yani son zamanda tabi... Karışmış olabilir muhterem Müslümanlar. Yine Konya'mıza pek toz kondurmak istemiyorum. Bu kadar karışmış bir dünyada Konya'nın bu dünyadan uzak kalması mümkün değil. Gazetelerde görüyorsunuz günlük gazetelerde. Konya'da da sevilmeyecek şeyler oluyor ama diğer şehirlere nispet ettiğiniz zaman onda bir ya çıkar ya çıkmaz. Onun için ben şöyle diyorum bakınız latife olarak söylüyorum. Ya Rabbi Medine'de Mekke'de öleyin. Bilhassa Medine'de öleyim, cennetül bakıya gömüleyim. Ama eğer kader çizgisi dışarıda ölmeyi mukadder kılmışsa, böyle çizgi çekmişsen Mevla, Konya'da ve Erenköy'de öleyim, üçlere veya musallaya gömüleyim diyorum muhterem Müslümanlar. Konya'mız, Konya'mız. 900 seneye yakın Malazgirt'ten sonra Konya'ya gelinmiştir muhterem Sumanlar Konya maya tutmuştur iman ve aşk ve ilim şehridir onun için Konya'da öleyim Konya'ya gömüleyim evliyanın, sulahanın şöyle kabirlerin ortasına gömüleyim o üçler var ya muhterem müminler söz açıldı artık bugün sohbet böyle bitecek Konyalı kardeşlerim üçler Buhara erleri diyoruz. Tabuhara'dan kalkmışlar. Mevlana'yı ziyaretsin Konya'ya gelmişler. Üç kişi. Üçler diyoruz. Buhara. Hak erleri. Mevlana'yı ziyarete. Buhara'dan kalkıp gelmişler. Geldiklerinden birkaç gün evvel de Mevlana vefat etmiş. Vasiyet ediyorlar. Üçler mezarlığının Mevlana'ya. Orada kabirlerini görüyorsunuz kapıdan gelince. Meclis solda. Ayağımızı suyu edep de olsa Mevlana'mızdan, koca üstaddan özür diliyoruz. Ayağımızı Mevlana'ya karşı koyun. Kalk buyurduğunda Mevlana mahşerde böyle doğrulunca hemen Mevlana'mızı görelim diye öyle vasiyet etmişler. Dikkat ederseniz taşları öyle yanlışlıkla konulmuş değil. Diğer kabirler gibi değil. Ayakların Mevlana'ya doğru, başları kıbleye doğru. Kalkınca niçin muhterem Müslümanlar? Böyle doğrulunca mahşerde yarın ilk defa Mevlana nurunu görmek için vasiyet etmişler. Muhterem Müslümanlar, darılmayın bana. Bazen ben kürside partallatıyorum, tuhaf şeyler söylüyorum. Ne olur bana kırılmayın, darılmayın, olmaz mı? Konyalı olduğum için Mevlana'ya dil uzatan bu yumurcaklara seni, gidi seni diyorum. Kürsiden, tamam mı? Kusuruma bakmayın. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Allah dostuna dil uzatmanın şirk ve küfürden sonra en büyük günah olduğunu bildiğim için. Muhtemelen. Evet. Ezanımız okundu. Ayete kelime olarak mana veriyor. Dersi kesiyorum uzatmayacağım. Hakkım yok sizi rahatsız etmeye çünkü. Estaizu billah. İnne allâhe bil adli vel ihsani ve ita'idil kurba. Allah Teala ve tekaddes mutlak ve muhakkak adaleti emreder be ihsanı emreder 2 akraba ve yakınlara iyilik etmeyi infak etmeyi ihsanını bol bol bezletmeyi emreder 3 adalet ihsan ve infak sonra ve neha ani'l fuhşâ üç şeyden de menneder fuhşiyat ve sefaahat envâ'ından nehyeder menneder bir. sonra münkerattan menneder şeriate, Kur'an'a sünnete muhalif olan bütün kötülüklerden lügat kitaplarında kötülük diye ne varsa hepsinden menneder eşkıyalık ve canilikten ve azgınlıktan menneder bağıy demek muhterem Müslümanlar bağıy ve tagıy demek Allah korusun Yüce Rabbim cennet vatanımızı kan, barut ve zulümden kurtar, koru diye dua edin Osmanlı devrinde, Selçuklu devrinde 900 sene, bilas Osmanlı devrinde 635 sene 70 milletin bir vücut gibi geçindiği bu cennet vatanda bize huzur ver, bize sevgi ver bize uhuvvet ve kardeşlik duygusu ver, hapishanelerimizi tutuk evlerimizi boş kıl mahkemelerde hakimlerimizi rahat kıl Ümmeti Muhammed'e Kur'an ve İslam'ın istediği manada kaynaşma, birlik ve dirliği çoklar mı Allah'ım diye dua ediyor Ya izukum le alakum tezekurun. Allah size bu ayetleriyle nasihatte bulunur, öğüt verir ki düşünüp tezekkür edip de iyiliklere talip olup mennedilen şeylerden vazgeçesiniz diye. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü <gülüyor> ilahe illallah wa eşhedü enna Muhammedan abduhu ve rasuluhu subhana rabbike rabbil izzati amma ve selamun alel muminin ve elhamdülillahi rabbil alamin fatiha